Heytani huyluların sözleri dinlenmez. Allah azze ve celle canlılar için iki libası, eşit giyimi yaratmıştır. Birincisi hayvanlara mahsus olan tabii libastır. Kuşların tüyleri, hayvanların kılları gibi. Bu bizim konumuz değildir. İkincisi insanlara mahsus iradi libastır ki bu bizim konumuzdur. Hayvanlarda tabii libasın ihlalinde hayvanların hayatları tehlikeye girdiği ve zinetlerinin süslerinin bozulması takdirinde de çirkin görüldükleri gibi haliyle insanın da iradi libasını ihlal etmesi halinde manevi hayatı tehlikeye girmiş ve asıl zinetini yani giyimini bozması takdirinde de ahlakı bozulmuş olur. Bundan dolayı tesettürü ihlal edenler birçok hadisi şeriflerle lanetlenmişlerdir. İnsanların bu iki tehlikeye girmemeleri için Allah Azze ve Celle insan oğlunun üzerindeki nimetini ihtar ederek, ya beni Adem'e kad enzelne'leykum libasayi vari sawatikum varisha, walibasut taqwa, zalik khair, zalik min ayaatillahi l'ala hum Ey Adam oğulları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 bunun üstüne giyilen elbisedir ki maddi olarak insan oğlu onunla süslenir. Bu iki libasın temini için Allah Azze ve Celle insana libası yaratmış. Yapılması ve sanatı için dimarlarına ilham buyurmuş. Ayrıca meydana gelmesi için yağmur gibi semavi sebepleri yaratmıştır. Tahsilini ve giyilmesini insanın iradesine bırakmıştır. Bunun için müfessirlerden bazıları, enzelne, indirdik malindeki kelimeyi, haleqne, yarattık, kimisi de elhemne, tahsil ve giyilmesini ilham ettik, manasına tevil etmişlerdir. Cengaverin zırhı, düşmanlarından onu koruyup hayatını güven altına aldığı gibi, bedeni örten libası giymek de insanı bütün fuhuş, eşit kötülükleri işlemekten alıkoyar ve korur. Binaenaleyh şer'i şerife uygun giyinik bir kadının bütün hayatı güven altına alınmıştır ve avcılarından şeytani huylulardan korunmuştur. Nitekim bazı müfessirler libasut takva takva elbisesinin cihat için giyilen zırh manasında olduğunu söylediler. Kadınların en büyük cihadı örtülerine bürünmeleridir. Cahiliye devrinde insanlar Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı geldikleri ve açıklığı, saçıklığı tercih ettikleri için Allah Azze ve Celle de onlara dünyada çeşitli azapları indirmiştir. Bir de üçüncü bir libas vardır ki, maddi libasın giyilmesi sebebiyle ruha giydirilir. Bu da imanın semeresi olan güzel ahlak, salih amel, Allah'ın korkusu, utanç, İffe gibi libaslardır ki dünyada ruha giydirilmiş olan bu libaslar ahirette Nurlara kal bulunarak kendilerine giydirilecektir. Bu da Libasut Tava takva elbisesi diye beyan buyuruldu. Adem Aleyhisselam zevcesi Havva ile birlikte cennette iken üzerlerinde bu üç libas vardı. İblis onları bu üç libastan arındırmak için, vesvese etti de Adem ve Havva da ilkaatına kandılar ve dolayısıyla cennetten kovuldular Yüz sene ağlaya ağlaya, yalvara yalvara tövbeyle قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dediler ki Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Ve Allah Azze ve Celle de onları afu ve mağfiret etti. İblis, Adem ve Havva'yı bu üç libastan arındırarak cennetten uzaklaştırdığı gibi gerek yardımcı şeytan huylu insanlar ve gerekse cinni şeytanlar da Adem oğullarını kadın olsun erkek olsun bu üç elbiseden arındırarak dünyadaki tayyibe hayatından mutluluktan ve ahiretteki nurlardan ve cennet nimetlerinden uzaklaştırmak isterler. Demek yukarıda tarif edilen iradi olan üç libasın giyilmesiyle insan, insanlık makamına ulaşır ve hayvanlardan ayrılmış olur, kemalata erer, cennet makamlarını kazanır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu insanlara ve özellikle Müslümanlara yani İslam dinini kabul ettim diyenlere ihtaren emrederek Ya bani Adem la yaftinanukum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanziu anhumal libasahuma liyuriyahuma sau'atuhuma innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya'a lillezina la yu'minun Ey Adem oğulları gerek insi ve gerek cinni şeytan Ana babanızı, eşit Adem ile Havva'yı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de bir takım yaldızlı sözlerle şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık buyurdu. İşte görüldüğü gibi hiç tevile mecal olmaksızın en açık ifadeyle Allah Azze ve Celle üç elbiseden insanların arınmasının şeytanın isteği olduğunu ve şeytani huylu insanların da bunu yaptırmak istediklerini ve son son Allah korusun açıklık ve saçıklığın imanı dahi ihlal etmesine sirayet edebileceğini beyan buyurmuştur. İşte bunu idrakten aciz, ve İslam dininde cahil, zayıf müminler de açık saçıklığı, dar endamlı elbisenin giyilmesini benimserler. Farkında değiller ki bu davranış imanı dahi yok edebilmeye kâfi gelir. Artık böylelerin istek ve arzularına uymamak gerekir. Müslim'e genç kızlarımızın bunu idrak etmeleri gerekir. İnsi ve cinni şeytanların tasallutunu nazarı itibara alarak, onların telkinlerine kanmamaları gerekir. Şeytanları dost edinmek, iradeleri altında bulunmak, sözlerine kanmak, iman etmeyenlerin işidir ki, bu dahi en açık ifadeyle, şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık, demekle izah edildi. Tesettüre karşı gelen, Müslümanım dediyse de, nifaktan hali değildir. Çünkü Müslümanım dediği halde, İslam dininde farz olan tesettüre karşı çıkması, sureti fısk, hakikati nifak, küfre muhtemel bir iştir. Bu itibarla genç kızlarımızın ve hatta halkımızın bunları büyük tanımamaları gerekir. Büyük tanıdıkları takdirde kendileri de onlar gibi olmuş olur. Hadisi i şerifte, لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُونَ فَاِنَّهُ اِنْ يَكُوا سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْغَدْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّهِ Kendisinde nifak alameti bulunan kimseye üstünlük vasfını bildiren efendi demeyin. Gerçek şu ki kendisinde nifak alameti bulunan kimse reisiniz olursa elbette aziz ve celil olan Rabbinizi gazaplandırmış olursunuz buyuruldu. İn yeku seyyidekum. Kendisinde nifak alameti bulunan kimse reisiniz olursa malindeki şart cümlesi üç manayı ifade etmektedir a. Sizler kendisinde nifak bulunan kimseyi inanarak reis kabul ettiğiniz takdirde kabulünüz Rabbinizin rızasının hilafı olduğu için Rabbinizin gazabına uğramış olursunuz. Bu takdirde sizler de aynı nifaka yakalanmış olursunuz. b. itikat etmediğiniz halde dini i mübini İslamiye'ye uymayan kimsenin riyasetini mücerret dil ile kabul edip, ona karşı dal kabukluk yaptığınız, diğer ifadeyle, efendim deyip, sempatik davranışınızla, sözle efendiliğini, riyasetini kabul ettiğiniz için, yalancı olursunuz. Bu sefer onlar gibi, söylemiş olduğunuz sözle, Rabbinizin gazabına uğramış olursunuz. c. İtikad ve dil ile ifade olmaksızın, hürmete layık olmayana, tavrınızla saygı gösterişiniz, Rabbinizin gazaplanmasına sebebiyet verir demek olur. Her üç surette de nifakın kabulü söz konusu olduğu için, itikat, söz veya tavır olarak dinin vecibelerine karşı çıkanın riyasetinin kabul edilmesi, gazabı ilahiyenin gelişine sebebiyet verir. Bu itibarla kendisinde nifak alameti bulunan kimseye, üstünlük vasfını bildiren efendi demeyin buyuruldu. Yani, Dine muhalif oldukları yerde emirlerini kabul etmeyin ve yumuşak davranmayın. Hükümlerini sözle veya tavırla reddedin demek olur. Şeytani huylular, müminlerde yumuşaklık gördükleri takdirde dini daha rahatça tahrif ederler. Hadis-i şerifte, لَا mahluk لِمَحْلُوقٍ ف۪ي مَاصِيَةِ الْخَالِقِ Yaratıcıya karşı masiyeti işlemekte hiçbir mahluka asla boyun eğmek yoktur buyuruldu. Allah Azze ve Celle'nin şeytan sizi de bir takım yaldızlı sözlerle şaşırtıp bir belaya düşürmesin mealindeki emri şerifini sıkı bir şekilde göz önünde bulundurmalıyız. Ve bilmeliyiz ki bu emre itaat etmediğimiz takdirde gerek insi şeytan ve gerekse cinni şeytanlar dünyada bizlere şekavet kapısını açtırmış, dinen hayasızlık ve fuhuş sayılabilen her türlü felaketlere ve bunun semeresi olan, her türlü cinayetlere sevk etmiş, ahirette de en çetin azaba iletmiş olurlar. İmam Fahreddin Razi, Hatip ve Ebu Suud'un da tasrih ettikleri üzere, Kur'an-ı Hakim'de peygamberlerin kıssalarından maksat, sonraki insanlara ihtardır. Bu takdirde ayetin manası şöyle olur. İblis, Adem ve Havva'yı şaşırttığı gibi, sizi de açıklık, saçıklık ve fuhuş fitnesine sokup şaşırtmasın. Dünyevi ve uhrevi mutluluklardan uzaklaştırmasın. İradenizi zayıfletmesin. İmani gayretinizi gevşetmesin. Giyim ve kuşamda iki yol vardır. Birinci yol, saadet ve mutluluk yoludur. Nitekim birçok hükema da bu yolu tercih etmişler ve kurtuluşun bunda olduğunu idrak etmişlerdir. İkinci yol, fuhuş ve şekavet yoludur. Şeytan huylular bu yolu överken iki delil gösterirler. Birincisi, örf ve adetleri. ikincisi hali hazırdaki ilim ve fenlerin inkişafını. Mesela, örf adetimiz böyledir. Yahut da, bu hangi zamandır? Bilgisayar zamanıdır. Bilgisayar zamanında kadınların çarşafa bürünmeleri, ''Evlerinde hapsolunmaları terakkiye engeldir.'' derler. Her iki delilleri de cehaletten meydana gelen delillerdir. Önceki insanlar da böyle derlerdi. Bir insan fikrini, istek ve arzularını icra etmek istediği zaman, ya kendisinden öncekileri yahut da muasır olanları delil kılar. Örnek edinir. İşte bu felsefi delillere uyulmaz. Allah ve O'nun Rasulünün sözlerine ise O'na uyulur. Her peygamberin zamanında böyle demişlerdir. Bu iki çürük delille peygamberlere karşı gelmişlerdir. Ve böylece Allah'ın şeriatini, emir ve yasaklarını tevil ederek heva ve heveslerine uydurmak istemişlerdir. Bu dahi, وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا onlar bir fuhuş işledikleri zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Mealindeki ayeti i beyan buyrulmuştur. Şeytanlar ve şeytani huylular ya dinsizliklerini gizleyerek babalarından eşit soy soplarından eşit çevrelerinden gördükleri örf ve adetleri delil edinirler yahut da bu kar etmediyse bu sefer dönüp yaptıklarının Allah Azze ve Celle'nin dini olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun olduğunu iddia ederler. Her ne suretle olursa olsun Allah Azze ve Celle bunu da reddederek aynı ayetin sonunda قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا De ki Allah fuhuşları emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" buyurdu. Cahiliye devrinde Musa'yı Samiri'den sonra kadın ve erkeklerin beraberce oynamalarını ibadet sayarak tiyatroları icat ettiler. Son son iki fırkaya ayrıldılar. Kimisi çevresine örf adeti bahane etti, kimisi de ibadet namına bu işi yaptılar. Ta ki Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden önce, Araplar bu ikinci yolda oldukları için üryan tavaf ettiler. Üryan olarak tavaf etmenin eski örf adetleri olduğunu yahut da Allah'ın emri olduğunu iddia ettiler. Allah da onları reddetmiştir. Bu ayeti kerimedeki fahişeten eşit fuhuş, el fahşa Eşit fuhuşlar kelimelerinden maksat, dinen açılması istenilmeyen, kadının el ve yüz müstesna olmak üzere bütün bedeninin, erkeğin de göbek de dahil diz ve göbek arasının açılması, zinaya sirayet edebilecek nazar da dahil bütün flörtler, küçük olarak zina, büyük olarak da şirktir. Allah Azze ve Celle, her ikisinin de açığını da gizlisini de inneme harrama rabbiyal favahis ma zahara minha ve ma batan Ancak Rabbim her türlü fuhuşların açığını da gizlisini de haram kılmıştır. Mealindeki ayeti de yasaklamıştır. Dostluğa mebni istekli ücretli ücretsiz kafirlerle müslümanlarla çingene olanla çingene olmayanla resmi olan olmayan nikahsız her türlü buluşma zina eşit fuhuş sayıldığı gibi zinaya sirayet edebilecek her çeşit davranış da fuhuş ve zina sayılmaktadır. Nitekim bu da kutibe alebini ademe nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahalata. Fal aynani zinahuma'n nazaru ve'l udunan zinahuma'l istima'u ve'l lisanu zinahu'l kelamu ve elin zinahı batşu, ve rıdın zinahı huta. Ve kalbü yehva ve yetemennâ ve Adem oğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna behemehal erişecektir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferç bunu ya tasdik eder ya tekzip. Mealindeki hadisi şerifte izah edilmiştir. Bunlardan birisi, küçüğü veya büyüğü işlendiği zaman, işleyenlere dünyada huzursuzluk ve cinayet kapıları, ahirette de elli bin sene cehennemde yanmak için gazabı ilahiyenin kapıları açılır. Nitekim hadisi şeriften şöyle buyurulmaktadır. La ehadun aghyira min Allah ve lidalik harrama'l fawahisha ma zahira minha ve ma batana. Ve la ehadun ahabba ileyhi'l madh min Allah ve lidalik madaha Allah'tan daha fazla bir kimse kıskanç değildir. Bundan dolayı fuhuşun eşit kötülüklerin açığını ve gizlisini haram kılmıştır. Allah'tan daha fazla bir kimseye övülmek sevimli değildir. Onun için kitab-ı keriminde kendini övmüştür. Her ne kadar örfen fuhuş, sadece fiili zina manasında kullanılıyorsa da şer'an böyle değil. Peygamberlerin yasaklamış oldukları şeyleri yapmak, yani haram işlemek, yahut işlediğini söylemek, yahut işleyeceğinin propagandasını yapmak, yahut işlemediği ve işlemeyeceği halde teşhir etmek, sözle olsun, fiille olsun fuhuş sayılmaktadır. Nitekim bu, <gülüyor> El-kâilul fâhişete vellezî yuşi'u bihâ fil ism sevâ'un. Müstehcen söz söyleyen ve çirkinliği fiilen yayan, günahta eşittirler. Mealindeki hadis-i şerifte izah edilmektedir. Nitekim İmam-ı Azam, arkadaşı olan atâ ül Rahimahullah fiilen veya kavlen zinayı yayanlara bu adam fahişedir derdi. Yine Şübeyl bin Avf Rahimahullah diyordu ki bir kimseden kötü söz işitip ifşa eden kimse fuhuşu fiilen işleyen gibidir. Bir hadiste Hz. Ali radıyallahu An şöyle buyurmuştur. La تَكُونُوا عُجُلًا مَذَايِعَ بُذُرًا فَاِنَّ min وَرَائِكُمْ Bela en muberrihan, muklihan ve umuran mutemâhileten ruduhan. Sakın ha, esrar tutamayıp da acele haber yayanlar olmayınız. Zira arkanızda eşit gelecek zamanda sıkıntıya düşürücü, şiddetli bir bela vardır. Bir de uzun boylu, devam edip çöke kalan fitneler vardır. Artık bu zamanda adet haline gelmiş. Açıklık, saçıklık, ve bunun semeresi olan huzursuzluk ve cinayetlerden daha ziyade, daha büyük ne gibi bela olabilir? İnsan olsun, hayvan olsun, sinir sistemleri içerisinde cazibe kuvvet mevcuttur. Dişi ve erkekten her biri diğerinden bu cazibe kuvvetle istifadeyi arzular. Arzunun yerine getirilmesinde iki yol vardır. Birincisi hayvani yoldur. İster horozla tavuğun ahlakı gibi olsun ve ister maymunların dalkavukluğu gibi tarafenin isteğiyle olsun. İkincisi, insanın tercih ettikleri yollardır. Hayvanda açık olan bu zorbazlık, insanda şuur altında gizlenir. Fiile geçmesine engel, örtü ve dini terbiyedir. Örtünün ihlal edilmesi ve ihtilattan dolayı şuur altında gizlenmiş his harekete geçer. Dolayısıyla fuhuş ve zina, açıklık ve saçıklık hükümran olur. Cinsel arzular, horozla tavuğun işi gibi, yahut maymunların sanatı gibi hükümran olur. İşte şeytan huylularda bu his hakimdir. Ne var ki kibar ve medeni bir surette, kalbim temizdir, ahlaklıyım, perdesi altında istek ve arzusunu yerine getirir. Göz bakmayı, kulaklar işitmeyi, Dil söyleşmeyi, el tutmayı, ayaklar yürümeyi arzular. Bu arzu zayıf insanlara, özellikle gençlere galiptir. Artık örtü ve erkekle kadının birbirinden uzaklaşmasından başka hiçbir şey şehvani hareketi engelleyemez. Nitekim bu mana yukarıdaki hadisi şerifte gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, Dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Buyrulmakla izah edilmiştir. Bunlar hepsi fuhuştur. Yukarıda tarif edilen türlü fuhuşlarla insan Allah azze ve Celle'nin emrine karşı geldiği zaman Allah da gazap kapılarını açar. Bu dahi innal laha yagaru ve innel mumine yagaru ve geyretullahı اَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ Gerçekte Allah kıskançtır. Mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskançlığı ise, müminin Allah'ın kendisine haram kıldığı şeye gelmesi, eşit yapmasıdır. Mealindeki hadis-i şerifte bildirilmiştir. Allah'a nispet edilen gayret, eşit kıskançlık, kulu için diğer kulundan intikam alması, Kula nispet edilen kıskançlık ise, şerefine tecavüz eden kimselerden nefret etmesi ve öfkelenmesidir. Allah Teala'nın gazap kapısını açmamak ve iyi insanların nefretini, öfkelenmesini tahrik etmemek için, erkeklerin kadınlar hakkında hayırlı tavsiyelerde bulunmaları ve onları yaratılışlarından haberdar etmeleri, onların da bu bildirişi kabul etmeleri gerekir. نِتَكِيم مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا اعْوَجٌ استوصوا بالنساء خيرا. الله وَآخِرَتْ غُنُنَ إيمان etmiş Şer'i olmayan bir işi görürse, hakkında ya hayırlı söz söylesin ya da sükut etsin. Kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin. Eşit şefkatli davranın. Çünkü kadın kaburga kemiğindendir. Kaburga kemiğinde şeyin en eğrisi de üst kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğrilikten ayrılmaz. Kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin, eşit, şefkatli davranın. Mealindeki hadis-i şerif, kadınlara iftira edilmemesi, mürebbi ve aile terbiyecisi olduğunun bildirilmesi, kendisine hakikatinin anlatılması, taban kendisinde olan baş kaldırma, dilbazlık ve ufak tefek ev işlerindeki hatalarından göz kapatılması, gayretin ihlal edilmemesi gayretin ihlalinden sirayet edebilecek şeylerin engellenmesi, açık ve saçıklığın bertaraf edilmesi için çalışılması ve onların hakkında hayrın dilenmesinin ifadesidir. Hadis-i şerifte, ''Kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin, eşit şefkatli davranın.'' cümlesinin tekrar edilmesi, kadınların haklarının ehemmiyetine mebnidir. Binaen aley, fuhuşun kapısının açılmaması, ve cinayetlerin bertaraf edilmesi, haklarına riayet edilmesi için, kadınların da bu hususta kendilerindeki fıtri eğriliği bırakıp, erkeklere yardımcı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, dini vecibeleri olan örtünme ve ihtilattan sakınma ihlal edilirse, hem Allah Azze ve Celle'nin gazap kapısı, hem de fıtri olan gayret birleşir ve huzuru hasret kılar uhrevi saadet kapılarını da kapatır. Bunun için şeytanın ve şeytani huyluların sözlerine kanmamak, Allah ve onun Resulünün buyurmuş olduğu, her çeşit kötülük, fuhuş ve zinadan sakının, emirlerine riayet etmekte, onlara şefkat gerekir. Bu emri kırmak, inkara mebni ise küfür, inanıldığı halde ise fısk ve fucurdur. Bilmeliyiz ki, Kadının suçu açık saçık dolaşması kavminin ve toplumunun şerefinin çiğnenmesinden ibarettir. Nitekim inne fucur al mirati el fajire ke fucuri alf fajirin ve in birr el mu'mineti ke bir facire kadının fucuru bin erkeğin fucuru gibi bir mü'mine kadının iyilikte bulunması da yetmiş sıddıkın ameli gibi makbuldur Maalindeki hadisi şerif, kadınların açık saçık dolaşmaları ve ihtilattan meydana gelecek suçlarının bin erkeğin suçu kadar zararı olduğunu, böylece ihtilattan sakınıp örtüsüne bürünerek kamunun aşiretinin şeref ve haysiyetini iffetiyle muhafazakarlığının da yetmiş sıddıkın ameline muadil olduğunu bildirmiştir. Halbuki bir sıddıkın ameli, sıddık olmayan bin erkeğin ameline tekabül eder. Demek erkeğin fisku ü günahı sadece kendisine, kadının fisku ü günahı ise bütün kavmine lekedir. Görülmez mi? Kur'an-ı Hakim'de فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى bunun üzerine dedik ki, Ey Adem! Bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra şakî olursun. Buyurularak, zorluğa katlanmak, hasret çekmek ve şekavet Adem aleyhisselama isnat edilmiştir. Halbuki ikisi de bir suç işlediklerinden ayetin siyakı, şakî olursunuz demek gerektirirdi. Fakat böyle denmeyip Adem'e hitaben sonra şaki olursun buyuruldu. Cezanın kısmı azamisi, belaya giriftar olmak, sadece Adem'e nispet edildi. Böylece Adem oğullarından bir kadın, erkekle suç ortağı olsa dahi, suçun semeresi olan şekavette, erkek iki mislini yüklenmiş olur. Açık ifade ile kadının, açık saçık dolaşması, şeytan huyluların tuzağına düşmesi, aşiretinin, kavminin, ailesinin, ana babasının ve kocasının şerefinin çiğnenmesi demek olur. Bunu idrak eden bir mümine gencin şuurlanmasıyla toplum, dünyevi ve uhrevi hayatının saadetine kavuşmuş olur. Kadın kaburga kemiğindendir. Kaburga kemiğinde şeyin en eğrisi de üst kısmıdır. Cümlesinde bildirilen eğrilik de, kadının İslam dininde değersiz olduğunu ve dolayısıyla hain oluşunu ve itibarsız olduğunu ifade etmez. Çünkü böyle ters anlamak akılsızların işidir. Nitekim hadisi şerh edenler dediler ki, eğrilikten Murat, tabiatlerindeki Zayıflik ve bünye itibarıyla nazik olmalarıdır. Bundan dolayı aciz kaldıkları yerlerde sövmeye, telin etmeye başlar ve dimağlarının zayıf oluşundan iyilikleri unutur, kötülükleri söylerler. Bu da şu hadisi şeriften anlaşılmıştır. Ya meaşıran nisai, tesaddeqne, fe inni ureytukunne ekcera ehlin nari. Ey kadın toplumu, sadaka verin. Gerçekte bana sizlerden bir çoğunun ateş ehli olduğu görüldü. Kadınlar, neyle biz en çok ateşli olmuşuz? resul Muhterem, Tukthirnel le'ne ve tekfurnel aşira. Mâ raeytu min nâkisâti aklin ve dinin, اَذْهَبَ لِلُبِّ hazimi min مِنْ اِحْتَاكُنَّ Çokça tel'in edersiniz ve velinimet olan beyinize nankörlük edersiniz. Ben kuvvetli ve zeki adamın aklını daha gideren, aklı ve dini eksik olan sizden başkasını görmedim. Kadınlar, dinimizin ve aklımızın eksikliği neymiş? Resulü Muhterem, اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْعَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِي bir kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğinin yarısı değil mi? Kadınlar: Evet. resul Muhterem: Fezâlike min nuksâni akliha. Eleyse izâ hâdât lem tuṣallî ve lem tesum. İşte bu onların akıllarının noksan olmasındandır. Aybaşı olduğu zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Kadınlar: Evet. resul Muhterem: Fezâlike min nuksâni işte bu da onların dinlerinin noksan olmasındandır buyurdu. Bir kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğinin yarısı değil mi? Mucizeli sorusu, çok ilmi bir hakikat olduğu gibi, kadınlardaki eğriliğin neden olduğunu da beyan buyurmuştur. Tabii ki o zaman da başkasıyla bu hakikat bilinmezdi. Hacim, şekil ve madde olarak kadının beyni erkeğin beyninden daha küçüktür. Dolayısıyla tavır ve hareketleri erkekten daha zayıftır. Ağır işleri yapmaya müsait değildir. Şöyle ki her iki nevin orta boylularında kadının beyni erkek beyninden 100 küsur gram daha hafif görülmüştür. Çünkü kadının beyninin telafif ve sincap cevherleri ki bunlar idrak aletleridir erkeğe nispetle az intizamlıdır. Haliyle idrakın zayıf olması, iradenin de zayıf olmasını gerektirir. Bundan dolayı kadın beyni, amirlik ve hakimlik vazifesine elverişli değildir. İşte bu ve benzer zayıflik, naziklik gibi şeyler, kadının fıtri eğriliğinin ifadesidir. Bu hususta mufassal medeni ahlakta, erkeklerin kadınlardan üstün olmaları ilmende müsbettir, başlığı altında izah edilmiştir.